tevhidin manasını bilelim. Tevhid lügatte bir şeyi birlemek ise de usulü din ilmine göre Rabb-i Ala'nın zatında, sıfatında, fiilinde bir tek olduğuna inanmak ve hükmetmektir. Doğrusu tevhid Rabb-i Ala'yı zihnin suretlerden, vehmi ve hayali vasıflardan, benzerlikten, cisim ve cismanilerden tenzih etmektir. Nitekim, tekim? La ilahe illallah. Allah'tan başka sevgisinden veya hut korkusundan kendisine tapılan hiçbir ilah eşittir, mabut yoktur. Değişimiz inandığımız tevhidin ifadesidir. Öyleyse tevhid, uluhiyeti, rububiyeti, malikiyeti, hakimiyeti, hakiki tasarrufu Allah Teala'ya tahsis etmek yani bütün alemi yoktan var etmek, tedbir etmek ve yok etmek vasıflarını Allah Teala'ya tahsis ederek, bilgi üzere, zatında, sıfatında, fiilinde bir tek olduğuna hükmederek ona inanmaktır. Özet olarak Allah Teala'nın rububiyetine eşittir, Rab olmaklığına nazaran tevhid, sebep ve illet olsun, Saatçı, doktor, terzi, bulut gibi Sebeple meydana gelen sanat ve malul olsun Saatçilik, doktorluk, terzilik, yağmur ve nebat gibi Tümünün failinin sadece Allah Teala olduğuna Kesin hükümle hüküm etmek ve inanmaktır Buna kalbi tevhid denilmektedir Nitekim ayeti kerimede Allah sizi de, sizin elinizde yapa gelmiş olduğunuz şeyleri de yaratmıştır. es saffat suresi, ayet 96. Hadisi şerifte de, Inna Allahu kulli San'een Allah Teala her sanatçıyı ve sanatçının sununu yaratmaktadır, buyurulmaktadır. Diğer ifadeyle, Allah Teala'nın uluhiyetine hak, mabut oluşuna nazaran tevhid Allah Teala eşyayı yoktan var etmeye, belli bir nizama tabi tutmaya, tedbir etmeye, sonradan yok etmeye güçlü olması sebebiyle sadece kendisinin tapınılmaya müstahak olduğuna kesin hükümle hükmedilmesi ve ibadetin kendisine tahsis edilmesidir. Buna fiili tevhid denilir. Allah'tan başka sevgisinden veyahut korkusundan kendisine tapılan hiçbir ilah eşittir, mabut yoktur diye ikrar edişimiz kavli tevhid olup kalbi ve fiili tevhidin ifadesidir. Kul böylece onu tanımakla demekle ibadetini Allah Teala'ya tahsis eder. Ve iyâke nestaîn. Demekle de dini ve dünyevi her türlü yardımı sadece Allah Teala'dan diler, talep eder. Allah Teala yaratma, yeşertme ve yaşatma sıfatlarını sebeplerin perdesi ötesinde gizlemiştir. Sebeplere sarılan kul sebebi fail inandıysa müşrik. Sebebi yürüten Allah Teala'ya ve kudretine inandıysa muvahhiddir. Sebebe sarılmak emrolunduğu için kul sebeplere sarılmalıdır. Sebep ve illetlerin tesirinin allah Teala'dan olduğuna inanmalıdır. Hadis-i şerifte Ya غُلَا مُحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا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 o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki daima onu önünde bulasın. Bir şey istediğin zaman sadece Allah'tan iste. Bir yardım dilediğin zaman Allah ile yardım dile. Bilmiş ol ki halk hepsi seni bir şeyle faidelendirmek için toplansalar dahi Allah'ın lehinde hükmettiğinden başka bir şeyle seni faidelendiremezler. Böylece halk hepsi sana bir zararı dokundurmak için toplansalar dahi Allah'ın aleyhinde hükmettiği şeyden başkasıyla sana zarar veremezler. Kalemler kaldırılmıştır, sayfeler kurumuştur buyurulmaktadır. Bu hadisi şerifin Ey oğlan Allah'ın emir ve yasaklarını koru ki o da seni korusun cümlesinde muğdaf olan hudut kelimesi mahzuftur. Yani Allah'ın hudutlarını korumuş olursan Allah'ın güveni altına girmiş olursun. Bu takdirde dünyada seni afattan, hoş görülmeyen şeylerden, masiyetten koruyacak ve bundan dolayı ahirette de amelle mükafat olarak seni azaptan koruyacaktır. Binaenaleyh, dünya ve ahiretin huzur ve saadetinin kazanılması kulun dinin çizmiş olduğu hudutları korumasına bağlanmaktadır. Hudut, kula yüklenen vazifenin sınır çizgisi demektir. Allah'ın hakkını koru ki, daima onu önünde bulasın, cümlesinin birinci manası, Allah Teala'nın hudutlarını korumuş olduğun halde, daimi zikir ve tefekkürle kendini Allah Teala'nın murakabesi altında bulundurmuş olursan, hiç şüphesiz, o da seni tabi ve beşeri afatlardan koruyarak müşahade ve mürakebe makamlarını sana verecektir. Bununla ruhun özleştiği için dünyadaki belalar tesir etmediği gibi ahiretteki azaptan da emin olursun demektir. Allah'ın hakkını koru ki daima onu önünde bulasın cümlesinin ikinci manası... Allah Teala'nın sana yüklemiş olduğu vazifeleri yerine getirmekle hakkını eşittir çizdiği hudutlarını koru ki daima Allah Teala'nın hıs ve himayesinde olasın. Şöyle ki Allah Teala seni, malını, namus ve ırzını koruyacaktır. Bu itibarla daima önünde yardımını bulursun demektir. Allah'ın hakkını koru ki Daima onu önünde bulasın cümlesinin üçüncü manası daimi zikir ve tefekkürde bulunmakla nafile vazifelerini yerine getir ki tecellilerini zatî nurlarını müşahede etmiş olasın. Ta ki Allah Teala seni hıfs ve himayesine alıp aleyhte gelen sebeplerin tesirinden korusun.